Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Amur Yıldırım. Teknik masada arkadaşım Barış Demirer. Stüdyoda çok değerli bir konuğum var. Sevgili mimar Mehmet Konuralp teşekkürler geldiğiniz için. Ben de teşekkür ederim çağırdığınız için. Mehmet Bey'i ilginçtir ki Açık Radyo'nun Harbiye'deki ilk zamanlarından beri konuk etmemişiz. Hazırda Açık Mimarlık'ta da ilk defa konuk ediyorken hem vesile ettiğimiz konular ve gündemler üzerinden hem de bugünün Türkiye Mimarlığı ile ilgili ve geçmiş olduğumuz çeşitli gündemlere dair de fikirlerinizi almak isteriz. Memnuniyet de elimden geldiği kadarıyla tabii. Teşekkürler. Vesile etmemiz aslında Mehmet Bey Stüdyo'ya konuk olarak Maçka Sanat Galerisi'nin veda sergisine tekabül etmekte. Buradan da tekrar söylemiş olalım Teknodik, Tektonik Yansımalar, Tektonik Impressions isimli sergi Maçka Sanat Galerisi'nde yıl sonuna kadar devam etmekte. Bir yandan da bunu hem ben hem de sergiyi gezen çoğu arkadaşımdan da söyledim, söyledim ve duydum. Boğazımda bir yumruyla gerçekten sergiyi gezdim ki Maçka Sanat Galerisi aynı zamanda Mehmet Konurak tarafından yapılmış. Maçka'da şişide bir apartman yoksa yer halin duman zamanlarından da kalma nefis de bir galeridir dönemin entelektüellerinin buluşma noktasıdır bir sohbet bir üretim merkezidir Füsun Onur, Komet, Ömer Uluç, Kuzgun Acar, Mehmet Yüz Canan Tolon, Sarkis gibi pek çok isim gelmiş geçmiştir Bir yandan şu da benim için çok değerli 1976 yılında başlayan bir galeri hatta bir sanat merkezi bir buluşma noktası noktalıyor üretimini kendi kararıyla kapatılıyor Rabia Çapa'nın kararıyla. Ve aynı zamanda onu yapan mimarın da bir son söz olarak sergisini yapıyor olması da hoş bir anekdot diye bir girizgah yaparak söz size bırakayım. Teşekkürler Yağmur. Ee, Valla ben de nasıl başlayayım diye şöyle bir sen konuşurken düşündüm de e, e, tabii 40 yıl tam oldu, olmuş. Farkında olmadan ee, Rabia hatırlattı 40. yılı. E, hatta Allah Allah deyince de kapıya ben bir tane ufak 10'a 10 on, o karelerden bir tanesine Mehmet Konar mimar diye de 76 diye bir şey koydurmuşum seneler evvel. Onu görünce tabii ha dedim hakikaten öyle. Sonra tabii şey teklifi geldi. Bu kapatma teklifi ve benimle bir sergi ve dolayısıyla hani başlayan bitirsin konusu çıktı. Ee, Başlayan bitirsin de ben orayı tabii e, başkaları bir şeyler yapsın diye yaptığım için şimdi benim onun içine girip de bir şey yapmam bana pek <gülüyor> olağan gelmedi. Birdenbire mimarlıktan sanatkarlığa dönmek gibi de bir şeyi var. Ee, zorluğu vardı. Hala da var da tabii onun için yine kendi konumun içinde bir şeylerle oraya bir şey getirebileceğim ne olabilir, ne mesajı olabilir diye düşündüm. Yine e, yapının ki bir konteynerdir esasında o bir benim açımdan. E, başkalarının katkılarıyla e, zenginleşmesini sağlamak için onu en minimalist şekilde zaten gerçekleştirmiştim. Bütün mimarim zaten biraz öyledir benim. Minimalistir. Ee, o da onlardan biridir ve dolayısıyla hani onlardan acaba parçaları bir e, soyut hani e, bir rüyada sanki nasıl görülmüşüm gibi bir gözümü kapatıp düşünmeye başlayınca parçalar böyle birbirleriyle bazıları bağlandı bazıları birbirini sevmedi bazıları işte daha e, yalın olarak karşıma çıktı. Ben de onun üzerine... Yani ...öyle bir sanatkarlığı deneyim dedim. Ve... E, ...bir yankılar... ...veyahut da işte... E, ...bir nevi... ...sürrealist olma... ...düzeyinde bir noktaya getirdim... ...konuyu. E, bilmem. E, tabii benim açımdan... ...bir şey söylemek güç ama... E, ...tabii fa çok fazla... ...mimar tanımıyorum... Türkiye'de 40 yıl sonra yaptığı yapıyı, binayı, mekanı hemen hemen hiçbir noktası değişmeden muhafaza etmiş bir kişiyle beraber yaşatmış olmak tabii çok olağanüstü bir şey. Çünkü Türkiye bilhassa kalıcı ve collective memory dediğimiz birikime ee, çok fazla saygısı olan bir ülke değil. Evet. Çok dinamik kültürü ve çok değişken e, bir e, beklenti yüzlemi var toplumda. Onun için 40 sene bir, bir yeri böyle aynen dondurmuş gibi e, saklayabilmiş olmak ve içinden de 325 tane e, sanatkar şey yapmış, gelmiş geçmiş ee, ve çoğu da ilginç bir şekilde e, çok e, etkilendiğini söyleyerek ayrılmış o yapının içinden. Bu da tabii ne kadar doğruydu, niye ben bunları bu kadar etkiledim veya etkilememiş mi olmam lazımdı. O ayrı bir konu e, ama sanıyorum e, herkes bir şey ürettiğine göre demek ki İçinde bir şeyler üretilecek enteresan bir mekandı. Fakat ilk açıldığı zaman tabii burayı hamama benzetenler. Evet, evet. Ee, işte hatta Umumi Helal denen bir iki yazıda da okumuştum o zamanlar. Ee, ama tabii bu benim diğer yapıtlarım için de aynı şekilde nedense hep böyle olmadık şeylerle karşılaştığımı hatırlıyorum. Mesela karayolları da yanmış bina olarak senelerce bu yanık binayı natem buraya e koydunuz diye de sorgulanmış bir binadır. Dolayısıyla galiba öncülüğün bedeli bu. Çünkü her iki mekanda da bilhassa sanat galerisinde pek beklenmedik bazı şeyler yaptım. Bugüne kadar alışılagelmişlerin dışına çıktım. Aynı şekilde ona paralel Sevim Butik diye bir butik yapmıştım Teşvikiye Camisi'nin karşısında. O da mesela Neufert'e geçecek kadar ki dünyanın en e, saygıdeğer Standartlar kitabı. O kitapta bir tek benim, hala da bir tek ben 76'da yapmış olduğum iki bu galeri, bir de Sevim'e yaptığım butik vardı. Zaten bu galeriyi de Sevim vasıtasıyla tanıdım. Sahiplerini Rabia ile varlığı ve ona yaptığım butik Neufert'te yayınlandı ve kaç senesinde yayınlandı. İşte 78'lerde falan yapıldıktan sonra ve bugüne kadar da başka maalesef yurdumuzdan kimse Neufert'e geçmedi. E, enteresandır bu tabii. E, ama sanıyorum örnek olarak... Mesela François Morelle'nin dediği gibi yani bu huzuru ben bir de e, Ay'a erini de buldum diyecek kadar ileriye giden e, benim için çok ilginç. Hatta hak etmediğimi zannettiğim iltifatlara da bu şekilde e, şey aldım. E, ama e, sanıyorum tabii bir kayıp serginin artık bu şekilde son veda sergisi olarak da ismini vermiştim zaten. Bu şekilde bitmesi ama e, şayet bu kırk sene iyi bir şekilde arşivlenirse e, Türk sanat tarihine çok ciddi boyutta bir kazanç olacaktır. Zaten arşivinde Koç Vakfı'na bağışlanacağı söylenmiş. E, ve... Evet onu biliyorum bana da söylendi o. Ve çok ciddi de bir hakikaten arşiv oluşmuş sergiye hatta mekanı görmemiş olan dinleyicilerimizin de sergi henüz görmemiş dinleyicilerimizin de mekanı son günlerinde görmesini şiddetle öneririz. O maçkadaki apartmanın yarı gömülü katında çağıran hafif eğrisel bir duvarla içeriye girersiniz yıkanmış gibi ama sırsız 15-15 seramikleri sebebiyle de hatta Rabia Çapa da bir sözcüsünde bahseder umumi helal ya da hamam demiş ziyaretçiler. Hı hı ki aynı zamanda çok da dönemine göre baş kaldıran da bir yapısı vardır bir sanat merkezi bir sanat galerisi için ki ilk çıkardığı Nuri Yemin'de içlerinde olduğu sanatçı sergisiyle de beş sanatçının sergisi olmuştu Canan Tolondan Sarkis Efisun Onur'a ki geçtiğimiz yıl yeni bir sergisi vardı gelip geçenlerin aslında Türkiye güncel sanat ortamının çağdaş sanat ortamının öncüleri oluşlarıyla sergiledikleriyle ve modernist öncüleri oluşuyor hatta de aslında hem mekanla örtüşen de bir kurgusu oldu. Hem de şu da bence çok değerli. Can Yücel'den Aziz Nesine, Füreya Koral'dan Doğan Kuban'a akşam üzerleri herkesin bir araya gelip paylaştığı, tartıştığı aslında da bir düşünce Mekanı da olan bir yapısı da varmış. O sebepte de çok değerli, çok da güzel bir şekilde de arşivlenmiş sergide. Şöyle sizin serginizin arka tarafında mekanın yarısını bölüp burada 40 yılımızı belgeliyoruz. Galeriden biraz çaldık, özür dileriz diye ben çok duygulanmıştım. Bunu ben yaptım. Oraya astım onu. Çünkü gelecek olan izleyicilerin arka taraftaki o arşiv çalışmalarını da Bence benim sergimin içinde o 40 yılın sonucundaki bir e, parça olarak anlaşılmasını istedim. O, o bakımdan orası e, yine benim o afişi de ben yazdım oraya işte 40 yılın çeyini e, yapıyoruz diye e, envanterini çıkarıyoruz diye bir bir anlatım oldu. E, çünkü esasında bu sergi ve tektonik izlemler veyahut da Impressions'larda bir yerde e, zaten e, yani parçalarını yavaş yavaş ayırıyoruz evet. Dolayısıyla <gülüyor> onların onların onların belli bir 6 da olabilir bu sergi gibi geliyor bana bilmiyorum ben evet. öyle ben öyle hissettim yaparken Hatta veda ismini koyduğum zaman ya niye bu kadar acıklı bir isim koyuyorsun dediler bana fakat gerçek o veda ama yoluna da bir şekilde devam ediyor zaten biraz efendim. buruk bir şekilde gezsek de bir yandan da bu arşivle birlikte hayatına devam edecekmiş ve onu yeni da, bir onu yol da, oluyormuş ben gibi. onun da orada belki işaretini veyahut da bir söylemini getirmek istedim o kırmızı büyük afişi koyarak Evet evet. Çalışıyoruz burada diye. E, çünkü esas oydu. E, fakat tabii pe, kimseye nasip olmuş mu olmamış mı bilmiyorum ama 40 sene sonra hiç bir çivisi dahi değişmemiş bir yapıyı tekrar açtığı gibi kapatmak çok fazla mimara nasip olmaz. bilası Türkiye ve <gülüyor> Orta Doğu'da e, her şeyin bu kadar çabuk geliştiği ve kaybolduğu, unutulduğu. Ee, ve e, toplum e, hafızasının pek fazla geçerliliğinin olmadığı bir ülkede. Böyle bir şey tabii e, aynı zamanda hüzünlü fakat şerefli bir hüzün. Kesinlikle. Ee, bir de tabii bir şey daha var burada ilginç olacağını sanıyorum söylemekte. Ee, yaptıklarım çok minimalist olmasına rağmen... Ee, ...örneklerini pek fazla izleyemedim... ...bu, bu, bu tip yaptığım binaların... ...bu tip prototiplerin... ...tek başına kaldılar hep... ...karayollarındaki binalarımda da öyleydi... ...diğer binalarımda da öyle... ...nedense minimalizmi... ...Türkler pek beğenmiyor... ...tezin sanatı... E, ...süsleme sanatı daha... ...yoğun olarak tercih edilen bir... ...yapı kültürü... ...onun için e, pek... hani Sade suya, sade suya, sade suya çorba gibi e, <gülüyor> kalıyor zannediyorum. Onun için beğenenleri de pek yani e, kültürel düzeyi çok epi üstte kişiler tarafından hep tanıtıldım, tanındım veyahut da anlatıldım. Bir türlü e, genele mal edemedim. Benim arzum bunların daha çoğalması maçka sanat gibi galerilerin daha fazla oluşmuş olması isteğiydi. Ee, biraz da tabii bu içe dönüklük, kapanıklık oranın böyle bir e, bizim ana rahmi hissi dediğimiz boom feeling mimari de bir terminoloji olan bir e, histir bu. Onu yaratmak da güzel. Zaten biraz evvel saydığım kişilerin de oraya gelip kısa bir süre sığınmak ve sığınırken de Güzel bir sohbet etmek, bir şey içmek veya işte bir e, münakaşayı orada gerçekleştirmek falan. Bunlar o tip yerler için e, seni sarması lazım. Aynı bir ana rahmi gibi. E, o bakımdan e, ben onu çok kullanmışımdır. E, bu tip yapılarımda. Tabii kimse beklemiyordu birden böyle benim orada bir kabistli bir duvarla orayı boşaltıp hı hı. sonra da oraya bir çökük bir heykel galerisi veyahut açık avlu yapmak sonra oradan içeride bir birer biraz tutan kamunun mezarı gibi bir e, mekanlar kurgusu getirmek e, hak veriyorum tabii yadırganmış olmasına 76'da. 76 86'lara kadar hatta 90'lara kadar yadırgandı. Hatta acaba biz mi galeriye bir şey katıyoruz yoksa galeri mi bize bir şey katıyor diye çok <gülüyor> şikayet eden ve hatta sorgulayan oldu ama o sorgulamaların sonucunda çıkarttıkları eserler hep çok güzel eserlerdir. Mesela François Morale'nin falan çok güzel eserleri var. O sergi için özellikle ben çünkü Fransa'da da kendisiyle konuştuğum zaman evinde e, çok etkilenmiş olduğunu. Hatta dediğim gibi biraz evvel Ay'a elini kadar e, bir sükunet verdiğini mekan olarak söyledi ki bunlar benim için çok güzel anılardır. Kesinlikle. Bir yandan şu da tekrar üzerinden geçmenin çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey. 40 sene sonra Türkiye'de hangi mimar çivi bile çakılmamış bir Tuğlası bile değiştirilmemiş bir yapısıyla tekrar karşı karşıya kalıp ona dair düşünebilir dediniz. Hakikaten de ki Mehmet Konurap stüdyodaki konum <gülüyor> değişen yapılarından ve bizdeki toplumsal hafızanın geçici kayıtlara uğramasından ya da çok kısa vadeli oluşundan son derece kötü sonuçlar almış olan da bir insandır. Zira hepimiz gibi de çok da üzen de bir gelişme olarak... E Tabii. Değerli yapısı Zincirlikuyu'daki karayolları binası 2014 yılında tescilli olmasına rağmen özellikle Afife Batur'un çabalarını burada tekrar almakta fayda var. Yıkıldı. Muhakkak ki. Muhakkak ki. Ee, tabii karayolları binasının akıbeti şu anda Türkiye'nin açık bir şekilde rant üzerinde hiçbir başka kültürel düzlem hiçbir toplum e, kalitesi veyahut da toplum e, kavramlarını e, kale almadan rantı en önde e, kabul eden bir yaklaşımı orada da gerçekleştirmiş oluyorlar. E, çünkü bakıyorsunuz bırakın 1972'de tasarladığım karayollarını bu e, 1872'de tasarlanan karayolları binaları var dünyada. Hiçbirine dokunmuyorlar. Yani ille de karayolu binası olarak değil. Yani e, belli bir kültürü ifade eden ve o kültürün kültür olduğunu kanıtlayan onca e, ki bunu bir kültürel miras haline getirme düzeyine de gelmiş ve tescillenmiş bir yapıyı Uluorta açık pazarda satmak ve satılan satın alanların da buna Hiçbir saygı duymayacağı zaten başından belli olan bir ortamda e, mücadeleniz de zaten e, sadece e, bir çığlıktan öteye gitmiyor. E... Hepimizin de içi acıdı bütün bu süreci izlerken bir yandan şu da var. Türkiye'de ne kadar modernist yapı tescillik ki karayolları binası ilk giydirme Cepheli bina olmasının yanı sıra ki yılına göre oldukça öncül teknolojiler kullanılarak üretilmiştir. O hafifliği, o binanın ki özellikle siz de programa girmeden önce bahsetmiştiniz. Devletle birlikte böyle bir bina, böyle bir mimarlık uygulayabilmenin de aslında bir o yıl için göstergesi oluşundan ötürü de çok çok önemli bir binadır. Sanat Atak'ta Ercüment Görgül'ün binanın yıkım sürecinde yazmış olduğu nefis bir yazı vardır. Çok da ironiktir. Şunu söyler. "Misin cepheleri kadar gösterişli, hoş ve insanın içini gıcıklatan o cephelerin bari bir kısmını bir müzeye koysaydınız der. Hakikaten de öyle o güneş batarken ki cephelerin aldığı renk, o binanın baş kaldırışı duruşu, hafifliği çok çok önemli bir binaydı ve tescilli bina olmasına rağmen yıkıldı. Son gelişmelere göre iki buçuk sene önceki yerine aynı bina yapılacaktı fakat bu da halen mahkeme sürecinde değil mi son durum? Aynen öyle. Itibariyle. Çünkü Kültür Bakanlığı esasında tescillen düşürme talebini reddetti bu yeni alan Kişilerin ee, ve dolayısıyla yine yeni alan e, ticari firma e, bunu tesciden düşürmek için idare mahkemesine taşıdı. İdare mahkemesi şu anda hala devam ediyor. Tabi daha aşağı yukarı bir ay evvel dokomumu'nun Türkiye e, açısından dünya dokomumu. İstanbul buluşmasına Türkiye'yi temsilen bu binayı lansıyor ettiler. Ne kadar bir ironi içinde olduğunu evet. artık herhalde daha fazla söylemeye gerek yok. Tabii, yani Türkiye'nin beşeri hafızası yani collective memory dediğimiz olay Türkiye'de hemen hemen çok az gelişmiş olan bir ...duygu çabuk unutuluyor. Çabuk unutuluyor. Öyle bir hız içinde yaşıyoruz ki... ...yani hafta e, sonu olan gelişmeler... ...bir hafta önce olan gelişmeler... ...bir sene boyunca yaşadığımız... Ama tüm bu sosyal gelişmeler... transformasyondan geliyor bu. Yani Türkiye çok ciddi... ...bir kabuk değiştiriyor. E, tabii bu kabuk... ...değiştirmenin... E, ...hayra mı yorulacak? <gülüyor> Yoksa <gülüyor> niye yorulacak? Onu söylemek güç bana göre yorulmayacak. Yani bu, bu böyle bir yorum yok. Yani Türkiye şu anda e, son 15 senede çok çok büyük değerler kaybetti. E, bunların içinde benim binamında olması yani artık hani şey, e, ufak bir denize dökülen bir ufacık bir damla gibi. E, çok daha büyük şeyler Mesela Diyarbakır'da 1200 senelerde pardon eee Evet, 1200 senelerinden kalma bir Mesudiye Medresesi diye bir medrese restore etmiştim. Senelerdir kilit burda kapısına duruyor öyle. Kullana Hala duruyorsa. Duruyor ve tabii duruyor. Çok da güzel bir şeydir. İmzalı, Halepli bir mimar tarafından yapılmış ve olağanüstü güzel bir medresedir. Ulu Cami'nin yanında hiç kimse kullanmadı ve kullanamıyorlar. İşte. Bir iki kullanmaya gayret eden vakıflar falan çıktı. Onlar da yapamadı. Yani demek istediğim e, toplum şuuru çabuk unutmaya çok müsait bu gibi yerlerde. Çünkü arkasında yatan daha başka bir maalesef bir daha bence e, ironik bir gerçek var. E, o da e, bedevi ruhu genetik olarak veyahut da DNA'lara işlemiş bir ruh. Onun için e, kalıcı e, olana pek fazla itibar etmiyor bizim toplumumuz. Hep devamlı olarak bir ekzodus içinde. Hep bir e, tüketip gitme sevdası var. E, ve şu anda da zaten Bulgar Uluda'na neredeyse apartmanlar dayandı. Evet. E, o da çok acıktı bir tarafı konunun. Çünkü yukarıdan baktığınız zaman e, Karadeniz kıyıları ee, hakikaten yani insana neredeyse ağlatacak kadar bir dram yaşıyor. Ormanların yok olması, Sranca dağlarından gelen suların ki bütün İstanbul'un su ihtiyacı oradan geliyor. Onların artık önlenmeye kadar gitmiş olması, ee, köprü adı altında yapılan o güzel güzergahın hiçbir işe yaramadan milyonlarca ağacı yok etmesi. Tabi bütün bunların yanında şimdi karayollarını da düşünüyorum ama hani ben ufak kalıyorum. Cesametinin yanında rant uğruna yapılanların. Evet bir yandan şunu da dinleyicilerimize de tekrar söyleyelim. Aynı zamanda da Mehmet Konuraf stüdyo konu mimar olmasının yanı sıra da bir helikopter pilotu stüdyoya girmeden önce de ondan bahsetmiştiniz. Özellikle yukarıdan İstanbul'un halini izlemek gerçekten büyük resme dışarıdan bakmak gibi her şeyi gösteriyor diye. Dram. Hakikaten bir dram. Yani İstanbul şehri güzel şehir veya güzel olmayan bir şehir. Ama e, her şeye rağmen e, bu derece hoyratça e, kullanılıp e, tamamen ranta açılıp e, sanki... E, istila altındaymış gibi bir görünüme dönüştürülmesi insana hem acı veriyor hem de e, bu ülkenin bir oldukça 300-500 senelik bir eskisi olan bir aileden geliyorum. Öyle bir aileden gelip de bir de geriye baktığım zaman benden evvelki olan e, babam, dedem, büyük dedelerimin bu ülke için vermiş oldukları büyük mücadelelerden sonra bu ülkeyi benim böyle miras olarak aldığımdan bu hale gelmesini şu benim bir organik olarak kısa bir sürem, hayat sürem içinde görmem. Çok çünkü bu transformasyon, bu metamorfos çok kısa bir sürede oldu. Yani 1980'lerin başında böyle değildi burası. Ve e, bu kadar süratli bir şekilde bu transformasyon e, sanıyorum artık şehir Adını artık taşıyamayacak hale getirdiler diye söyleyebilirim. Kim getirdi? Yine bence yine aynı toplum getirdi. Çünkü toplumun istemediği bir şey topluma siz lanse edemezsiniz. Yani zoraki olarak empoze edemezsiniz. Demek ki bu karşılıklı uyumlu bir dans. Akıl tutulmamız ve tüketmemiz ve belki de... Acaba tutuldu mu akıl yoksa... <gülüyor> benim tutulmam daha. da şahsen ve gerçekten yüreğim acıyor. Fakat sanıyorum bunun için konuşmaya, üretmeye, yapmaya, damlalara daha fazla önem vermeye ve damlaları gündeme getirmeye, stüdyoda konuşmaya, mücadele etme, üretmeye devam etmek gerekiyor Şüphesiz. diye düşünmekteyim. Şüphesiz tabii. Yani e, ben e, ileride Türkiye'nin, İstanbul'un ve Türk mimarisinin nereye gideceğine çok açık bir cevap veremem. Ama e, şu anda gördüğüm kadarıyla e, pek güzel bir yöne, istikamete e, yönlenmiş bir şeyde değil. güzel Güzergahta değil. E, yani çok karşıdan gelen bulutlara karşı uçan bir pilot olarak <gülüyor> e, yani bayağı ciddi karanlık ee, bulutlar var gibi geliyor bana. Aralarından geçmek ve sonra belki tekrar güneşe kavuşmak inşallah nasip olur. İlerlemeye <gülüyor> devam etmek ve uğraşmaya devam etmek gerekiyor diyelim ve ne yazık ki sürenin sonuna geldik. siz dinlemek Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir, bir fırsatı oldu. bana da verdiğiniz için. Biraz dert ya dertleşme ve dert yapma evet. konuşması oldu ama galiba şu andaki gündem de bundan daha fazla parlak bir şeyler söylemeye müsaade etmiyor. <gülüyor> İnşallah. Ki. Daha ki belki ileriki senelerde başka umutlarla başka güneşlere doğru daha güzel uçuşlarda beraber oluruz. Umuyoruz sevgiyle. Ki. Teşekkürler. Stüdyoda sevgili mimar Mehmet Konuralp ile birlikteydik. Ben Yağmur Yıldırım. Açık Mimarlık dinlediniz. Teknik masada Barış Demirel'e teşekkürler. Hoşça kalın, iyi günler. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. Hazırlayanlar Hasan Cenk Dirili,